94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Alper Tolga Akkuş'a teşekkür ediyoruz. Evet, e, bu sabah Açık Yeşil'de bir telefon bağlantımız olacak. Avukat Yakup Okumuşoğlu telefon attığımızda. Günaydın Yakup. Günaydın, günaydın. Merhabalar. Merhaba, günaydın Yakup. Ee, Merhaba, neredeyim? Yakup Okumuşoğlu ile bugün... E, İyi haberler için bağlantı yaptık. Çünkü e, çok fazla henüz basına yansımasa da e, HES'lerle ilgili davalardan e, güzel haberler var. E, hem Artvin Maçel'den hem de Kastamonu'daki HES davalarından. E, önce Kastamonu'dan başlayalım istersen. E, bir neler oluyor? Bir yürütmeyi durdurma kararı var galiba. Evet. E, şimdi e, bu devre kançayı üzerinde olan bir hidroelektrik santraldi. E, biliyorsunuz Devrekanı hani Çayı üzerinde daha önce e, Loç Vadisi'nin e, yürüttüğü bir mücadele vardı. Hemen Valla Kanyonu'nun çıkışında Gidehes diye. E, o, onun o, davası danışa da halen devam ederken e, Valla Kanyonu'nun e, üst kotunda kanyona giriş noktasında bir başka hidroelektrik santral kurmak istenmişti. Ilıca Hidroelektrik, Ilıca Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı diye. Bunlar karşı işte Azdavay iller pınar başında vatandaşlar e, dava açmışlardı. E, o dağlarda e, küre dağları milli Parkı içerisinde kalıyor bir kısmı hidroelektrik santralin yani su iletim hatları tamamen milli park içerisinde. E, bir tek e, regülatör ve e, santral binası e, milli parkın dışında e, geri kalan bütün unsurları proje e, ülkeleri e, milli park içerisinde kaldığından dolayı birikçiler özellikle e, milli park açısından oluşacak zararlara dikkat çekerek. E, aradan alınacak suyun e, milli parkın hem estetik hem de e, biyolojik çeşitliliğine zarar vereceğinden dolayı e, olumsuz görüş bildirdiler. E, o görüş doğrultusunda da mahkeme yürütmeyi duruma karar vermiş oldu. E, böylece e, ki aslında bir başka kanyon daha var orada Çatak Kanyonu diye. Evet. E, su, devrekanın çayı Çatak Kanyonu'na giriyor. Çatak Kanyonundan çıktıktan sonra da Valla Kanyonu'na giriyor. Ki Valla Kanyonu da biliyorsunuz dünyanın 3. büyük e, kanyonu ee, çok önemli aslında. Ee, dolayısıyla iyi bir gelişme oldu. Yani o bölgedeki e, hidroelektrik santral hakikaten kayma da zarar verecekti. E, hem de devrekanı çayının hakikaten en güzel e, bölümleri e, hidroelektrik santrallerle e, doldurulacaktı. İşte bir tanesi hakkında böyle bir karar çıkmış olması iyi. Aşağıda Loç Vadisi'ndeki e, yani Valla Kayınon çıkışındaki hidroelektrik santrallerle ilgili olarak da önce biliyorsunuz e, mahkeme e, Şam lehine karar vermişti. Sonra bu bozuldu. Ee, bu e, şeyden sonra e, 12. referandumundan sonra yeniden oluşturulan Danıştay dava daireleri ve yeniden oluşmaya başlanan iştahatlar doğrultusunda bir bozma kararı geldi. O bozma kararı doğrultusunda mahkemenin yargılama yaptığı yeni bir bilirkişi heyeti ve o yeni heyetten çıkan e, kötü bir raporla e, davayı kaybettik. Danıştay'da ama yine Danıştay'dan biz bozulacağını da düşünüyoruz bu kararın. Ee, oradan da yine umudumuz devam ediyor ee, Davada yargılamada devam ediyor Bu Ilaca Regülatörü ya da Ilıca e, de herhangi bir inşaat var mıydı? Başlamış mıydı? Hayır hayır henüz hmm. başlamış değildi ee, Peki devrekani çayı üzerinde başka hmm. yapılmış olan var mı şu ana kadar? Devrekani çayı üzerinde e, bildiğim daha üst kotlarda e, Devrekani'ye yakın olan bölümlerde e, bir barajlı e, proje var ee, onun dışında e, şu anda devrek anca yüzlerinde başka da yok. Zaten hani devrek çayının hidroelektrik santral anlamında bildiğiniz nehir tipi hidroelektrik santral anlamında kullanılabilecek kısımları buralar. Çünkü o bu bölümlerde e, dere e, hızla eğim kaybediyor, e, yükseklik kot farkı oluşturuyor. Dolayısıyla diğer bölümlerinde yapılabilecek olan e, tesisler en çok barajdır. E, neyitip hidroelektrik santral yapmak çok uygun değil. Çünkü düz bir satır üzerinden akıyor aslında. E, bu bölümden hızlı bir şekilde dökülüyor. kanyonlara giriyor, çıkıyor. Çağlayanlar oluşturarak dökülüyor. Deniz Loç de, Vadisi'ndeki de. de aynı su ama değil mi? Aynı sudan bahsediyoruz. Tabii tabii. Yani Uluca'dan evet, e, evet. çıkan sular e, Valla Kanyonu'na giriyor. Valla kanyonun hemen çıkışında da Loç Vadisi'ndeki e, diğer hidroelektrik santralin regülatör gületini e, boşalacak idi. Ee, aslında Loç Vadisi'ndeki bir kısmen aslında barajlı gibi de Yani 35 metrelik hatırladığım kadarıyla bir şey de var Regülatör yapısı da var yükseklik anlamında ee, Devlet su işleri 18 metrenin üzerindeki bu gibi yapıları barajlı olarak kabul ediyor e, Fakat e, projede bu ne tip hidroelektrik santralidir Depolama tesis değildir gibi bir e, açıklama ile chat almışlardı Vallahi hiçbir farkı yok aslında. Yaklaşık 425 kilometre kare yanlış hatırlamıyorsam bir baraj göleti de oluşacak orada. Yani bayağı oldukça önemli ve epeyde bir alan su altında kalacaktı. Direkt Valla Kanyonu'nun girişine kadar su kodu oluşacaktı orada. E, halen de oluşabilir tabii yani şu anda yargı süreci bizim lehimize gitmiyor maalesef. Peki bir de ben bu bağlantılı olarak dolaylı bağlantılı bir sorun var. Bu yeni bir e, girişimle de danıştay'ın işte özellikle bu yürütmeyi durdurma kararlarını e, ortadan kaldıracak bir hukuki düzenleme çalışmaları da vardı. Bunlar hakkında evet. bir şey söylemek evet. mümkün mü? Evet. Yani şimdi e, tabii yani burada danıştay'da yapılan düzenlemelerden e, işte bir yeni yargılama usulü denilen bir usul geliştiriyorlar. Ee, bu ivedi yargılama usulünün bizim aleyhimiz olabilecek yanları var. Ciddi olarak e, bizim aleyhimiz olabilecek yanları var. Yani yürütmeyi durdurma e, konusunda e, yürütmeyi durdurma kararı verilemez veya yürütmeyi durdurma kararı verilebilecek hallerde itiraz yolunun olmaması vesaire. E, bunlar tabii ki kötü bizim aleyhimize ama daha önemlisi bu ivedi yargı yolunda e, 30 günlük süreye indiriyorlar dava açma süresini. Savunma sürelerini indiriyorlar e, 15 günlere. Ee, özellikle dava açma süresinin 30 gün indirilmesi ciddi bir hak kaybına neden olacak. Çünkü zaten e, bu biliyorsunuz chat e, raporlarını olumladıktan sonra valilikler de ilan ediyorlar veya Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kendi internet sayfasında chat olumlu kararı verilmiştir gibi bir yerlere yazıyorlar ediyorlar. Hani köylülerin e, bu e, chat olumlu kararını Bilmeleri, öğrenmeleri çok ciddi zaten bir sıkıntı yani bu, bu sebepten dolayı pek çok dava kaybedildi yani süre yönünden sen bunu atmıştım içerisinde bu davayı açmadan etmedin diye çok dava kaybedildi çünkü köylü ne zamanki iş makinası vadisine geliyor o zaman öğreniyor çünkü daha önceden bir şekilde onlara burada chat olumlu kararı verildi. Ondan sonra e, siz e, işte, e, dava açabilirsiniz, e, şu yollara başvurabilirsiniz, şu haklarınız var şekilde herhangi bir bulunmuyor. Halbuki anayasanın 40. maddesi gereğince esasen e, idarenin e, yapmış olduğu her türlü işlemde aynı zamanda buna itiraz yolunun da e, o kararın içerisine belirtilmesi lazım. Fakat, ya da o duyuruları e, köylülerin göremeyeceği yerlere asıyorlar değil mi? Bu Antalya'daki yani olay... valiliklerde tabii valiliklerde ha. kör bir noktada bir panoya... ...bir duyuru yapıyor. Yani ve bu duyuruyla da... ...sürüğü başlatıyor. Yani bizim hukukumuzda... E, ...ilana tabi olan işlemler vardır. İlana tabi olan işlemlerde yasasında yazar. İşte e, hangi işlemlerin... ...ilana tabi olduğu ve ne şekilde ilan edileceği... ...belli olur. Halbuki chat kararları... ...ilana tabi olan işlemler değildir. Chat yönetmeliğinde duyurulur diyor. E, şöyle diyor hatta... E, ...uygun araçlarla duyurulur. Bu uygun araçların ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani internette de duyurabilir. da yapabilir... Ondan sonra valiliğin işte o duyuru panosuna astığı zaman da duyurulmuş sayılabilir, edilebilir. Ve fakat hani e, hakikaten şöyle bir şey var. Mesela şimdi e, bir örnek vereyim size. İspir Çamlıkaya'da e, bir e, proje var. E, yani ne bileyim ben e, e, Solaklı Vadisi'nde bir proje var. Yani valilikle e, projenin olduğu yer arasında 200 kilometre var ve bu adımlar hani, e, arada hani 200 kilometreyi 4 saati kat edebiliyorlar. Kış şartlarında zaten gitmek mümkün değil yani dağ ve kar nedeniyle filan ve insanlar zaten köyde yaşıyorlar Tabii yani her gün insanlar, valiliğe gidip, falan. her gün valiliğe gidip panoya kanalı. bakacak halleri yok gün gün herhalde değil. yani evet. öğrenme şansları yok gitse bile valiliğe hani çevre şiricilik il müdürlüğü nerededir çevre şiricilik müdürlüğünün panosu nerededir filan bunu da bilmek evet, mümkün değil. yani dolayısıyla, kanuna dolayısıyla. karşı hile Evet, bir durum ve şeffaflığın başlı. tamamen dışında bir durum. Yani bu referandumdan sonra başladı bu uygulama. Öncesinde böyle bir uygulama yoktu. Biz bilgi edinme yapıyorduk. Bilgi edinme diyorduk ki burada böyle bir proje var mı yok mu? Chat kararı verildi mi verilmedi mi? Hangi tarihte verildi? İşte çet raporu verildiyse chat kararı bize gönderin filan diyorduk. Bilgi edinme doğrultusunda bize gelen e, cevabın üzerine bir 60 gün içerisinde davamız açıyorduk ediyorduk. E şimdi tesadüfen köylü öğrenirse e, gidiyor avukat buluyor Vekalet e, çıkartıyor Vesaire vesaire e, Şimdi zordu yani o süreler bile kaçıyor Şimdi bir de bunu, bu süreyi 30 gün indiriyorlar Yani 30 gün içerisinde Vatandaş Kendi yöresinde böyle bir proje olduğunu Öğrenecek duyurusundan Arkasından gidecek bir de chat raporunu elde edecek. Chat raporunu elde etmek ne kadar zor biliyor musunuz? Yani e, bilgi edinme yapıyorsunuz, e, valiliğe yazıyorsunuz, valilik çoğu zaman diyor ki ben buna veremem çünkü bunun kararını bakanlık verdi. Bakanlığa yazmanız lazım, bakanlıktan almanız lazım, bakanlığa yazıyorsunuz, oradan cevap gelecek vesaire. Bütün bunlar hep süre kaybı. Ve bu süre kaybı nedeniyle de zaten iyice sıkışıyor dava açma süresi. Hadi chat raporunu da aldınız elinize ve baktınız, gördünüz, dava açmaya karar verdiniz vekalet çıkartılması lazım, avukatın temin edilmesi lazım, hangi kadar çalışılması lazım vesaire. Bütün bunlar e, hakikaten ciddi zaman alan şeyler. Yani hani bir doğrudan bir kişiyi ilgilendiren bir idari işlem olsa adam bilir yani ne yapacağını, ne edeceğini ama bu bir yöreyi, bir vadiyi, köyleri ilgilendiriyor ve köylerin kendi arasında iletişim kurması, konuşması, bu konunun dava açılıp açılmayacağına karar vermesi, bunun üzerine işte bir noterle konuşulması, köylülerin gidip notere vekaletname vermesi, işte avukatla görüşülmesi, masraf larla ilgili olarak görüşülmesi vesaire vesaire e, bütün bunlar hakikaten o bir aylık süre içerisinde çok çok zor ki e, çıktığı gün öğrense bile çok çok zor. Yani o 30 günlük süre içerisinde buna başlaması zor. E, bizim dava dilekçelerimize bakıyoruz. Bizim dava dilekçelerimiz 100 sayfa, 150 sayfa. Yani bunlar bir anlaşma boşanma davası değil. Hani çok ciddi anlamda çalışmak gerekiyor. Bütün cet raporunu okuyup incelemek gerekli sayfalık cet raporları bunlar. Dörtlü sayfalık cet raporları. Her bir cümlesini okuyup her bir cümlesine gerektiği zaman eleştiri yapmanız gerekiyor. E bütün bunların çalışılması, edilmesi, yazılması, çizilmesi, vekayetnameler, toplanması, insanlarla iletişim kurulması falan bu 30 gün sürede mümkün olamayacak. Ve bu anlamda da ciddi bir hak kaybına neden olacak. Yani Burhanlıktay'ın e, kanun tasarısı e, eğer yürürlüğe girerse. Evet. O yönüyle çok kötü ee, ve tabii hani itirazlar noktasında bir takım e, şeyler var, e, itirazlar kaldırılıyor ediliyor. O yönden de e, mahkeme e, yürütmeye durdurma kararı vermediği zaman... Ee, geçmiş olsun olacak çünkü e, yürütmeyi durdurma kararı vermeyip de Daha sonra yürütmeyi durdurma kararı verileceği tarihe kadar geçecek olan sürede adamlar e, bütün çalışmalar neredeyse bitirme noktasına geliyorlar. Zaten iki yıllık falan e, sürede bitiriyorlar bu hes çalışmalarını. Evet. E bunun 8 ayı e, zaten yörede işte hasılatların çıktığı, şantiyenin kurulduğu, işte tünellerin delinmesi. Asıl gibi... zararın verildiği zaman. Yani, evet. Tabi tabi Yani dolayısıyla işten geçmiş oluyor. E, bir de e, bu elektrik üretim ile ilgili olarak. ...bir mevzuat değişikliği yapmışlardı. O değişikliği de şöyle bir hüküm eklediler. Termiklerle ilgili önce hidroelektrik santraller de vardı bunun içerisinde. Sonradan nasıl olduysa artık hidroelektrik santrale çıkarttılar. Termiklerle ilgili olarak şöyle dediler. Eğer işte çok ciddi masraflar yapılmış, edilmiş, artık geri dönülmez noktaya gelmiş ise... ...lisans iptal edilse bile hangi koşulda olursa olsun... ister mahkeme kararı olsun, ister şu olsun, ister bu olsun... Ee, yeniden lisans verilir gibi bir hüküm ekleyi verdiler yani üstelik yani dolayısıyla hani yargı yolu örtülü bir şekilde e, doğrudan doğruya mahkeme kararını uygulamayacağım doğrudan doğruya mahkeme kararları beni ilgilendirmiyor demenin ötesinde e, demiyorlar ama e, yaptıkları düzenlemelerle artık mahkeme kararlarının e, etkili olabilmesini ön tıkamış oluyorlar yani etkili bir hukuk yolu kalmadığı gibi hakarma de ciddi anlamda sınırlandıracak düzenlemeler getiriliyor e, bu yeni tasarılar vesaire. Evet bir, de, e, e, tötür, evet. bir de iyi haber e, olarak e, galiba maça helden evet, e, bir evet, şey var. Evet. Orada da danıştay e, çet gerekli evet. değildir kararını onayla. Olumlu. Onu anlamış. E, bunun şeyi ne olacak? Bir biraz bunu da açıklar mısın? Şimdi. E... Yani Maçayel biliyorsunuz dünya biyosyal rezerv alanı UNESCO tarafından. Artvin, e, onu söyleyelim istersen. Artvin, Borçka evet. ilçesine Artvin, bağlı. Artvin, Borçka ilçesine evet. bağlı. Maçayel beldesi var. Altı köy vardır burada. E, bu köyler e, e, işte Gürcü kökenli köylerdir. Hatta 1990-2005'lere e, şey kadar falan oradan e, oraya gidebilmek için işte alay komutanına falan izin almak gerekiyor. Çünkü sınırı falan Gürcistan sınırı demem oradan geçiyor vesaire. Ee, çok orijinal bir yer. Dolayısıyla hani bu kadar zor olan gitmesi gelmesi zor olan bir yer için içinde çok orijinal bir kültür var ve aynı zamanda doğa son derece iyi korunabilmiş. Ee, dolayısıyla temanında ee, bir takım girişimleriyle bu bölge ee, şimdi tam tarihini hatırlayamıyorum ama UNESCO tarafından Dünya Biyosal Rezerv Alanı ilan edilmiş vaziyette. E şimdi bu alanda bile ama tabii Türkiye'de Dünya Biyosal Rezerv Alanıları nasıl korunacağına dair aynı yönetmelikte yok bu arada. Yani bunu ilan ediyor UNESCO ama UNESCO'nun ilan etmiş olduğu, işte biyosfer rezerv alanının ne şekilde korunacağı, hangi statüye tabi olduğu da belediye. Bu belirsizlik nedeniyle denilen de Çevre Şehircilik Bakanlığı bu Maçayel yöresindeki olan dereler üzerine 8 tane proje geliştirmiş vaziyette devlet su işleri. Bunlardan bugüne kadar 3 tanesi için çet kararı verildi. Bunların 2 tanesinin davası bitti. E, L sonuçlandı. E, üçüncüsü devam ediyor. O da L'imize e, gelişmeler var, yürütmeyi tutulma kararı var ama bu e, yeni danıştan alamış olduğu karar daha önceden e, Sarnıç 1-2 HES diye geçer. Yani iki tane regülatörden oluşan e, iki ayrı e, santralden oluşan bir projeydi. Eee Sanı Çet'e ilişkin olarak Rizli Daire Mahkemesi öncesinde iptal kararı vermişti. E, bu iptal kararına karşı e, işte firma ve Çevre Şehircilik Bakanlığı temiz yoluna başvurmuşlardı. Danıştay e, 14. Dairesi Rizli Daire Mahkemesi'nin kararının doğru olduğuna e, dair e, bir karar vermiş oldu. Ve ona da Rizli Mahkemesi'nin kararının. Dolayısıyla kesinleşti. Orada Sanı hes yapılamayacak anlamına Peki geliyor. Peki bu HES'in yapılamayacağı anlamına mı geliyor yoksa e, tekrar onun için Çet süreci başlatabilirler mi? Yani şimdi burada e, önemli olan şey şu oluyor, e, mahkemenin iptal gerekçesi önemli oluyor. Eğer mahkemenin iptal gerekçesi bu yönde yapılacak olan hidroelektrik santralin yöreye zarar vereceği noktasında olursa... Evet, e, bu hatta bu yüzden, biyolojik çeşitlilikten falan bahseden bir gerekçesi var değil mi? Bayağı evet, evet, evet, evet. Yani eğer böyle bir gerekçe varsa e, yapılamaz. Ama mesela şöyle gerekçeler de olabiliyor. E, diyor ki işte e, burada kanalı değil de tünelli olması gerekir. Dolayısıyla bu yönden hukuka aykırıdır diyor. E, hmm. e, bu durumda adam projeyi çeviriyor, e, işte kanaldan tünele çeviriyor. Yeni bir chat raporu elde ediyor ve yeniden e, o, o vadiye girme e, tesebisinde bulunuyor. Yeni bir dava, yeni bir tartışma, yeni bir uğraş devam ediyor bu şekilde. Şimdi materyalliklerle ilgili olarak materyallik özelliklerine vurgu yapılıyor, biyolojik çeşitliliğine vurgu yapılıyor. Ee, ve e, bu yörenin e, mutlaka olması gerektiğine e, dikkat ediliyor. Örneğin son kararda şu almış olduğumuz e, e, şeyden önce bu sanrıstan sanrıçın kararını damıtladı ama üçüncü bir dağda devam ediyor. Orada Uğur Hest diye Uğur Hest'in bilimci raporundan şunu söylüyor. E, diyor ki bu yörede e, bırakın hidroelektrik santral yapmayı. Ee, insan e, faaliyetlerinin bir de sınırlandırılması hatta insanların vaziyenin dışına çıkartılması gerekir gibi bir e, şey bile var, e, Görüş bile var raporun içerisinde. Yani herhangi bir şekilde e, buraya insan elinin dokunmaması mutlaka e, bu haliyle korunması gerektiğine ver bir gerekçe var. Bu emsal olabilecek bütün vaziyeti ilgilendirebilecek olan bir bir kişi raporu. Eğer mahkeme o gerekçeleri kararına alırsa Vadinin tamamı için bundan sonraki planlanan hidroelektrik santral de çok şey, emsal olabilecek bir karar evet, bulabilecek diye düşünüyorum. Evet. Maçayal açısından gerçekten iyi haber evet, o zaman. Evet, e, evet. Bu diğer vadilere de böyle kısaca bir değinebilir miyiz? Mesela galiba en son e, el değmemiş olanlardan bir tanesi olarak Kamilet kalmıştı Arhavi'de. Kamilet, ama evet, Kamilet'te evet. de bir girişim e, var galiba. Kamilet'te 4 tane hidroelektrik santral var. Hmm. Ee, ya yani bu, bunlarla. Yapılmadı ama tabii değil mi? Daha. Henüz ama bir tanesinin çalışmaları başladı. E, buna e, yöredeki insanlar karşı koydular, iş makinelerinin geçtiler, iş makinelerini vadiden çıkarttılar. Bu arada bir takım hukuksal girişimler başladı vesaire derken idari yoldan da durdurmak zorunda kaldı eksikler olduğu için. Şu anda imar planlarıyla ilgili olarak bir tanesi için mücadele devam ediyor. E, İma planı e, almaya çalışıyorlar. E, yani öyle şeyler var ki mesela e, çetin dışında e, değerlendirmeye sokabilmek için yayla yolu yapacağım diyor ben oraya diyor. Bir tane hayırsever vatandaş yayla yolu yapacak diyor buraya. Halbuki o yayla yolu e, el girmemiş, araba yolunun olmadığı, ulaşımın imkanının olmadığı vadide e, regülatör yerine ulaşabilmek için bir yol çalışması aslında oluyor. Ee, ama çelin dışında kalmış oluyor. Niye? E, bunu kamu kendisi yapıyor. En özelliklerisi kendisi yapıyor. Bu benim faaliyetim değil e, gibi bir açıklamayla çelin dışına çıkartmış oluyorlar bunu. Şimdi bununla ilgili olarak böyle açılan bir dava var. Mesela biz e, dedik ki hani bu yol çalışması çet kapsamı dışında tutulamaz edilemez. Yayla yolu gibi gösteriliyorsa da yayla yolu değildir. Bu hidroelektrik kantrarın yoludur. Ayrıca e, işte ben e, şey için yapıyorum diyor bir tanesi de örneğin. E, ben diyor sondak huyu saçabilmek için diyor. Sondaj yolu yapmak zorundayım diyor. Sondaj yolu için diyor bu yolu yapıyorum diyor. Biz dedik ki sondaj yolu yapabilmen için imar planı yapman gerekir. Yaparsın yapmazsın etmezsin bunlarla ilgili yazışmalar falan yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında e, yine idare evet burada da mutlaka imar planı yapılması gerekir dendi. Bunun üzerine imar planı yapılar Bu imar planının e, bugünlerde e, Arkin Valiliği e, İrgilen Meclisi'nde onaylanması gündeme gelmiş vaziyette. Onunla ilgili olarak pek çok dilekçeler veriliyor ediliyor. Yüzlerce, binlerce onaylamayın diye. Evet. Bir yanıyla o devam ediyor. öte tarafta da altta bir başka, yine Kamilet Vadisi'nde kapiteli üzerine bir başka proje var. <gülüyor> o da şey, e, şehrin içerisine kurulacak olan bir hidroelektrik santrali. Bu demin bahsetmiş olduğum daha üst kodlarda. Bu ee, da ilk galiba değil mi? Türünün ilk, şey, ilk evet örneği. Yani ilk e, şehrin içerisinde gerçekten... Kurulacak olan tek hidroelektrik santrali olacak. Ee, i̇ki tane derin suyunu alıyor ve e, tarım arazilerinin ortasından geçirip arkasından tünelli bir şekilde götürüp daha sonra yine e, borularla şehrin ortasına indiriyor ve orada bir hidroelektrik santral kurmayı planlıyorlar. Ee, ona karşı da açılmış bir dava var. Ee, 28 itibariyle, Ocak itibariyle bilirkişinin gelemesi yapılacak orada. Umarım ki bilirkişiler oradaki sıkıntının ne olduğunu ve e, böyle bir yapının şehrin içerisinde olamayacağına dair e, olumlu görüşler vereceklerdir ve o davayı e, belki mahkeme e, çevreciler lehine halkın lehine sonuçlandıracaktır diye umut ediyorum. Evet. Peki bir son soru e, şeyi sormak istiyorum. E, bu son zamanlarda e, özellikle şimdi istifa etmiş olan e, Çevre Bakanı'nın evet. işte bu HES'lerle dereleri katlediyoruz diye bir beyanı vardı. E, bu bir şeyleri değiştirdi mi ya da değiştirme ihtimali var mı? Türkiye'deki HES projelerinde bir değişiklik var mı? Nasıl gidiyor genel tablo? Yani ben e, o sözün gereğinin yapılabileceğine inanmıyorum. Çünkü e, yani benim fikrime göre devlet e, teslim olmuş vaziyette lobilere, bir takım lobilere. Yani özellikle e, hidroelektrik yani. evet, hidro hidro sanayici adamları derneği var. Ondan sonra onlar oluştukları gücü mobiler var Vesaire vesaire. Yani e, bu dönemde e, devlet kendisini bir ticari şirket gibi tanımlıyor benim e, görüşüme göre. Ve e, e, eğer bir ticari iş varsa, eğer bir kar varsa, eğer oradan e, normal bugün olmadığı haliyle oluşturulan ekonomik gelir ile bir kıyaslama yapıldığında, biri göre ekip bir santral yapıldığında daha fazla bir gelir oluşacak ise... Ee, her ne olursa olsun bu bu bu bu, bu anlamda o, o faaliyetin önünü açabilecek bir takım yasal düzenlemeler yapılmış vaziyette zaten ve görüş de bu şekilde çevre kanunumuz da maalesef bu şekilde yani. E, koruma, kullanma diyor. Yani biz her yerde her şey yapabiliriz ama zarar vermeyeceğiz ama koruyacağız ama sürdürülebilir yapacağız falan filan. Kirleten de öder parasını, filan gibi bir yaklaşımı devam ediyor. Dolayısıyla hani hiçbir yere hiçbir şey yapılamayacak. Ondan sonra ya da ne bileyim ben şuraya bu yapılamaz gibi bir yaklaşımı devlet kabul etmiyor yani mevcut sistematiğinde. E şimdi e, bu 10 megavatlık, e, 10 megavat kurulu güçteki bir elektrik santrali yapılamayacak, edilemeyecek filan gibi bir yaklaşım var. Biz biz e, 10 yıldan bu yana hidroelektrik santrallerin neden yapılamayacağını yapılabilse bile hangi koşullarla yapılması gerektiğini uygulamanın nasıl olması gerektiğini binlerce binlerce binlerce dilekçeyle bildirdik yazdık çizdik, mahkemelere tartıştık ettik falan filan maalesef bunların hiçbirisi dikkate alınmadı şimdi ben bakıyorum Türkiye'de Nehir dediğiniz zaman büyük hidroelektrik santral dediğiniz zaman baraj yapmak zorundasınız. Yani onun dışında Türkiye'de yedi sekiz tane nehir var. Bu nehirler de zaten düz bir sütun üzerinden akar gider. Dolayısıyla nehirde hidroelektrik santral yapmaya zaten müsait değildir. E, geri kalan derelerin hepsi e, küçük derelerdir aslında. Yani baktığınız zaman yani 10, 10 metreküp saniye su taşıyan, 15 metreküp e, bölü saniye su taşıyan vesaire. Yani bunların arasındaki en büyük dereler e, Karadeniz'de birisi iki birisi de fırtına derisidir. Bu iki dere e, 28-29 metreküp bölü saniye su taşır ki bunların bile e, suları e, hani büyük nehir anlamına gelebilecek nitelikli e, sular değildir. Şimdi buraların üzerine kurabileceğiniz tüm hidroelektrik santraller aslında küçük ve mikro küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrallerdir. Yani büyük ölçekli Keban gibi, Atatürk gibi vesaire gibi böyle devasa e, kurulu güçler oluşturabilecek e, e, Kapasite yaratabilecek şeyler değildir Değerde su taşıma Konumları pozisyonları filan uygun değildir Dereler küçüktür 40-50 kilometre 60 kilometre derinliği vardır falan Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de Bu küçük derelerin üzerinde Boş kalmış bir Alan kalmış değil artık yani Derelerin Derelerin kaynağından gövde oluşturduğu noktadan başlayarak denize kadar e, tümü kod kod kod kod e, hidroelektrik santral için bilmem ne için ııı e, kullanım hakkı anlaşmaları yapılmış edilmiş ki ben buna satış diyorum aslında. Suyun satışı diyorum. 49 artı 49 yılına vermiş olduğunuz su kullanım haklarının başka bir anlamı yoktur diyorum. E onlar hukuken diyorlar ki bu şey değildir. Özelleştirme değildir. Biz suyu satmıyoruz. Kullanım hakkını veriyoruz filan. E 98 yıl boyunca ben bir daha suyun kamuya döndüğünü göremeyeceksem. Bir açımda hiçbir şey ifade etmez. Bu bir satıştır. 99 sene sonra o derede su kalacak mı acaba tabii? Bir de yani o var. ayrı bir tartışma da yani sonuçta 98 yıl sonra, 99 yıl sonra tekrar yani. devlet alacakmış da bilmem neymiş yumuş bunun gibi yaklaşımlar var. Bunlar kabul edebiliği şeyler değil. Yani tamamen e, böyle hukukun arkasından dolanma anlamına gelen şeyler. E şimdi 10 megabat altında HES'lere izin vermeyeceğiz diyorlar. E hangi HES'lere vermeyeceksin izin artık? Daha verebileceğim izin kalmadı ki. Bütün yani izinleri daha... bitirdikten sonra izin yani, vermemeye karar verdiler yani ya değil mi? Ya çok kullanım hakkı yapabileceğin dere kalmış değil artık. Yani nereyi artık daha vermeyeceksin? Sen de izin vermeyeceksin şu bu. E peki yeni ve daha önceden vermiş oldukları ne olacak? Arkadaş geri daha önceden vermiş olduklarını iptal edebilme için bu adamların yapmış olduğu tüm masraflarını, bütün giderlerini, şunlarını, bunların devletin ödemesi gerekir. Taksim etmesi gerekir. Çünkü kazanılmış hak oluşturmuşsun sen bu adamlara. Dolayısıyla e, idarenin şimdi kalkıp da bu saatten sonra izin vermeyeceğiz, etmeyeceğiz demesi hiçbir şey ifade etmez benim için. E, önceki vermiş oldukları ve ancak daha henüz uygulamaya geçmemiş olan hidroelektrik santrallerle ilgili olarak iptal gerçekleşebilir mi? Bana göre hukuken bu da mümkün değil. Kazanılmış hakların iptali e, çok ciddi tazminatlar gündeme getirir. Devletin böyle bir tazminat e, yükümlülüğü altına gireceğini düşünmem. Dolayısıyla e, ne bundan sonraki verilecek hef için e, su kullanımakta izni kalmıştır, etrafta kalmıştır dere e, bir anlam taşımaz. Ne de geçmişe dönük olarak bunları iptal edebilirler. Dolayısıyla bu tamamen e, belki seçime yönelik, belki bir iyi niyet final anlamına gelebilecek olan bir şeydir. E, hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla e, hani bunu söylenmesi sadece yani evet Hesler'in e, vadileri hak ettiğini, yok ettiğini, mahkettiğini itiraftır. İtiraf, e, evet. Vicdandır. E, vicdan ne o? Akıtsak gözleşidir. İşte vicdanın rahatlatmadır e, falandır filandır ama yani sonuçta hiçbir şey değiştirmez e, benim nazarımda. Evet Bak bakanı değiştirdik Neyse bakanı <gülüyor> Ama bakanı değiştirdi, yani. değiştirdi evet. yani bakanı, bakanı, <gülüyor> bakanı değiştirdi ama yani <gülüyor> Bakalım ne olur bundan sonrası için Ha bir de şimdi mesela su kanunu hazırlıyorlar Biliyorsunuz katar hmm. olarak gündemde ee, onu da, ayrıca da, bence konuşmalıyız evet, evet, konuşmak lazım evet. ama yani su, su kanununu hangi saatte yaptığınız çok önemli aynı şey aynı gerekçe aynı e, konuyu söylüyorum iş bittikten sonra su kalmadıktan evet. sonra evet. artık bu saatten sonra sen suyun e, kalitesini korumak için bilmem neyini korumak için su, su kanunu çıkartmanın ne anlamı var sen bunu 20 sene önce yapmalıydın 10 sene önce yapmalıydın evet. kalmamış su o şimdiden su kanunu yapacaksın vesaire vesaire kim evet. ne işine yarayacak bilmiyorum ben Öyle. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, ya daha ya sonra ya. tekrar e, konuşmak üzere. Çok sağ ol. Evet, Yakup Okumuşoğlu avukat. Ee, arkadaşımız e, bize sık sık HES'lerin durumuyla ilgili açık yeşile e, de konuk ettiğimiz bir arkadaşımızdı. Durumun e, genel olarak çok iyi olmadığını ama en azından bir iki yerde e, Kastamon'daki devre kani e, suyunda ve maça halde Artvin Boçka maça halde olumlu gelişmeler olduğunu iletmiş oldu. <gülüyor> Bunlar birazcık moralimizi düzeltiyor. Çok fazla zamanımız kalmadı. Ama e, bir şu şeye değinmeden olmaz herhalde bu hafta açık yeşildi. Polar Vortex meselesine. Evet. E, Amerika'da dondurucu soğuklar e, yaşanıyor. Ben şimdi hemen e, biraz önce girdim e, hava durumuna. Şu anda mesela bu e, Kutup Fargo, Kuzey Dakota'da eksi 26 derece sıcaklık, bazı yerlerde eksi 60 hissediliyormuş rüzgara bağlı olarak tam bir kutup soğuğu. Kutup Söz, Güney Kutbundan daha soğuk olduğu da evet, yerler evet. varmış ve mesela 40 dereceye düşmüş Minnesota'nın bir yerinde, Brimson'da eksi 40. Hı hı. ve bunun şey diye düzeltiyorlar yani hissedilir sıcaklık değildi. Evet. Özellikle yani hissedilen... ölçüden... işte falan düşüyor, eksi evet. e düşüyormuş. Gerçekten inanılmaz soğuklar. Hatta şeydeki bir haber vardı. Neredeki ne Chicago'daki hayvanat bahçesindeki Kutup ayısına soğuk gelmiş. Evet. Yani dışarıda pek duramıyormuş. Dışarıya açık evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii bu haber haliyle ya işte soğuklara baksanıza küresel ısınmayı da hani gibi bir doğrudan şeye neden oluyor. Zaten bizim meşhur Rush Limbo'lar işte şeyler çıkmışlar tabii ortaya. Ki. Sir James Inhofe'lar falan. E, sir müydü o? Yok Sir. Değildi değil ya. ya. Sir nereden Demokrat çıktı? Demokrat Öbür Şeyle karıştırdım, İngiltere'dekiyle karıştırdım. Neyse, e, bunlar ortaya çıkıp e, yine bak gördünüz mü işte iklim değişti diye bir şey yok. Moncton'la karıştırdım evet. E, hiçbir e, şey yoktur. E, tam tersinde küresel soğumaya gidiyoruz gibi yine konuşmaya başlamışlar. Fakat tabi bununla ilgili e, gerçekte açıkça şu pek çok yerde e, belirtilen e, aslında bu Polar Vortex demek yani e, kutupta olması gereken e, hava kitlesinin güneye kayması. Florida'ya kadar kayması, evet, kayması yani kayması akıl alma bir tropik bölgelere kaymasından ibaret. Evet, Jeff Masters da yapılmış çok bilgilendirici bir sohbet vardı. Ya bu da Demek şeyden kaynaklanıyor sinaldı. onu da söyleyelim. E, Kuzey Kutbu'nun aslında yeterince soğuk olmamasından kaynaklanıyor. Evet, aynen, yani yine evet. küresel ısınmayla tamam, alakalı. Tamam ve şey. dalgalanma işte onu anlatıyor zaten şey Jeff Masters, Jeff Masters. E, bir de işte Chris <gülüyor> Hayes var oldukça iyi takip eden meseleleri bir televizyonca yani NBC MSNBC'de. Ve o şeyi Michael Mann çıkarttı. Uh -huh. Buna ne diyorsunuz bu soğuklara işte dedi ne yapayım. Küresel, küresel ısınma <gülüyor> falan. Teknik olarak biz iklim bilimciler buna bir terimle bir terimimiz var. Söyleyeyim diyor. Kış deriz biz buna. <gülüyor> Michael <Mann. gülüyor> Enteresan bir durumda <gülüyor> fakat yani e, tabii çok berbat da tarımla ilgili falan berbat haberler. E, tabii aynı ki, zamanda aslında kuraklığı kurak. e, da tetikliyor yani bu kadar ciddi büyük soğuklar. Yani şu anda e, birçok yani bazı yerlerde kar kalınlığı falan artmış. Belki onların bir faydası olur mu bilmiyorum ama e, genel anlamda kuraklığı da tetikliyor. Bu arada Türkiye'de de durumun e, hiç e, parlak olmadığını... Ee, şey yapmak lazım Levent Kurnaz'ın en son 2 gün önce yayınlanan bir yazısı vardı ee, İstanbul barajlarındaki su seviyesi %35'ler civarında şu anda eğer bu şekilde giderse ve yağmur yağmazsa Mayıs ayı civarında <gülüyor> sıfırlanma ihtimalinden yani çok basit bir hesap yaparak günlük süt tüketimiyle Mayıs ayı civarında sıfırlanma ihtimalinden bahsediyor. Bu gerçekten önümüzdeki yaz aylarının biraz sıkıntılı geçebileceğini gösteriyor. Bir yandan da bir haberde tam bu polar vortex işte bunun Türkçesi var mı bu arada? Kutup girdabı. Ha kutup girdabı. Evet. Kutup girdabı Amerika'yı buz tuttururken bir yandan Avustralya'da da sıcaklıklar 50 dereceyi bulmuş. Tarihinin ee, en büyük evet. şeyini yaşıyorlar. Rekor evet. sıcaklıklar yaşanıyor Avustralya'da. İnanılmaz orada da yaz tabii ama e, müthiş bir kuraklık e, ve şey sıcak dalgası var. Evet kurak sandığımız ya da daha doğrusu yağmurun çok düşük olduğu Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai'de filan da seller Sel götüyor basıyor, evet. ortalığı. Ölümler var yani evet. çok ciddi. Okullar tatil olmuş, evet. ciddede. Yani bu herhalde çok sık rastlanan bir şey değil Suudi Arabistan'da, trenler <gülüyor> durmuş, fünen bir şeyler, bir şeyler böyle. Evet, fakat en. İskandinavya'da önemli... da bu arada çok şey bir kış gidiyormuş, ılıman. Öyle mi? Evet, bu kaymaya bağlı olarak. Yani tabii, tabii. işte bu, bu polar şey. Kutup, girdap, girdap işte girdap dediği zaten böyle bir döngü. Aşağı doğru döngü, kayıyor döngü. yukarılar e, kuzey daha ılıman geçmeye başlıyor. Evet bir anaforla saka. burgaçlanma He. bu yani. Evet. Ve batıdan doğuya doğru giden, doğudan batıya mı yoksa neyse yani belli bir yönde saatin tersi yönünde giden bir hikaye. Fakat araya bu iklim bozukluğu girince sallanmalar ve aşağı kaymalar oluyor işte. Whiplash He. diyorlar bunu da. Evet, şeyde de zaten tarım ve gıda ve hayvancılık bakanı Mehdi Eker'de yeni bir terminolojiyle karşımıza çıkmış. Öyle bunu. mi ne demiş? E, iki, tür, i̇ki tür kuraklık var demiş. Şu an meteorolojik kuraklık yaşanıyor. Tarımsal kuraklık söz konusu değildir demiş ve rahatlatmış oh, bizi. Böylece iyi bir haberle de <gülüyor> kapatmış <gülüyor> oğlum. kapatmış oğlum. sağ olsun Tarım Bakanı. Gelecek hafta görüşmek üzere. ederim.